Garantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Eylem. Bugün Dil bilimcin Derya Nuhbaloğlu ile birlikteyiz. Nasılsın Deryacım? Merhaba, iyiyim Zeynep. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de iyiyim, biz deyiz. Derya, işitme engeli üzerine çalışan bir bilim kadını, Frankfurt'ta Alman işaret diliyle Türk işaret dili üzerine karşılaştırmalı bir projenin başında. Ben Derya ile Almanya'da Max Planck Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olduğum 2014 senesinde tanıştım. Kader'in cilvesi mi diyelim ne diyelim işitme engelli bir babaanne ve dedenin torunuyum ben. Tüm çocukluğum işitme engellerin arasında geçti. İşitmeyen kişilerin ellerinin ve yüzlerinin konuştuğu bir ortamda ben ve kelimelerim tırnak içinde diyeyim engelli kalıyorduk açıkçası. Ki onlar kendilerine sağ topluluğu yani İngilizce'de deaf community denmesini tercih ediyor. Bu siyaseten doğrucu işitme engellilik, yine İngilizce'de hearing impaired kavramına mesafeliler sağır dilsiz denmesini de istemiyorlar keza. Çünkü elbette bir dilleri, işaret dilleri var. Yani rahmetli dedem Tuğran Ayanoğlu'yu da anayım, onun vakti zamanında başkanı olduğu Kadıköy'deki Anadolu Sağırlar Derneği aslında toplumda kendilerine nasıl hitap edilmesini tercih ettiklerine kadar kanaat bildiren aktif bir topluluk. Derya'cığım sen de bu toplulukla ileri düzeyde etkileşime geçen onlarla dirsek temasında bulunan bir akademisyensin. Benim de tutkuyla üzerine bir şeyler söylemek konuşmak istediğim bir konu bu açıkçası. Bir yandan da bu podcast'ı baba, babaannemin hiçbir zaman dinleyemeyeceğini biliyorum. O da beni buruklaştırıyor biraz. Tutkumu kırıyor açıkçası. Bu yayının bendeki duygusal karşılığını paylaşmak istedim dinleyicilerle ve ilk soruma geçiyorum sana. Senin irtibatta olduğun bildiğin kadarıyla sağır topluluğu, karantin Sürecini nasıl geçiriyor? Teşekkürler Zeynep. Ya şöyle kısa bir küçük bir düzeltme yapacağım. Evet, yaklaşık 10 senedir aslında işaret dininin içinde imzaar toplumunun belki tam içinde olmasam bile bir köşesindeyim diyebilirim. Birçok çok sağır arkadaşım var, sahar bireylerle araştırma içinde de oluyoruz zaman zaman. Dolayısıyla evet bu konuda da doktorumu yaptım. 2018 yılında Göttingen Üniversitesi'nde aslında Zeynep'te de dediği gibi orada bir Almanca dersinde tanıştık. Ben de Boğaziçi mezunuyum. <gülüyor> lisansımı ve yüksek lisansımı orada yaptım. yüksek tek lisans değil, bilim üzerine. Lisansta da hem dil bilim hem Türk dili ve edebiyatı <gülüyor> okudum. Dolayısıyla dediğim gibi yani işaret içindeyim. Bu ara hem bilimsel koordinatörlük yapıyorum hem araştırma metotları dersi veriyorum hem de bir taraftan işaretli üzerine araştırmalara devam ediyorum büyük bir fazla diyemem artık yani öyle bir evet şeye bir parça yani çok kısa değinmek istiyorum onu söylediğin için babanın ne de buradan sevgilerimi yolluyorum onu daha dün düşündüm bu podcastlerin aslında böyle alt yazılı versiyonları olsa aslında teknoloji bunu bize yani verebilecek durumda bu tarz bir şeyler aslında yapılsa iyi olabilir belki ileride bunun böyle bir tercümanla falan yapmayı düşünebiliriz hani video tercümanlı podcast falan harika böyle... olur çok isterim <gülüyor> ya dedim ya duygusal bir yanı var bende diye gerçekten o karşılığını bulursa çok çok mutlu olurum tabi tabi yani şey hem erişilebilir olması açısından hem buna belki ...başka podcastlara da vesile olmak açısından... ...dün daha düşünürken dedim ne kadar güzel olur... ...aslında Sarı arkadaşlarımızdan bahsedeceğiz... ...babaannenden bahsedeceğiz ama... ...hani duyamayacaklar... ...tabii aktarırım dedikodu şey olarak da... ...ama bunu gerçekten düşünebilmemiz bile... ...şu anda çok büyük bir şey... ...ve umarım ki kısa zamanda... ...hayata da geçirebiliriz aslında... ...bu program, bu podcast bile vesile olabilir... ...neden olmasın... ...peki... O zaman <gülüyor> karantina sürecine bağlayalım. İşte bu yani görüşüyorsun, çok sık görüşüyorsun. Onlar nasıl geçiriyor bu süreci? Ben de biliyorum ama bir uzmandan dinlemek istiyorum. Yani şöyle aslında belki ikiye ayırıp iki gruptan bahsedebilirim bu süreci birazcık daha düşündüğüm zaman. Özellikle karantina'nın başlarında birinci grup diyebileceğimiz sah arkadaşlar. İşte daha çok böyle şey, yemek paylaşalım, işte birbirimize challenge oluşturalım, işte ben şu kumpiri yaptım sen de yapar mısın gibi böyle daha hani mizaha vurup daha hani sosyal medya üzerinden de böyle iletişimi baya baya ilerleten şey, girişimler içerisindelerdi. Sorduğumda ben de işte bu özellikle Türkiye'de başladığı zaman sarı arkadaşlarla iletişime geçtim ve sordum hani nasılsınız, nasıl gidiyor? Tabii ki hepimizin de paylaştığı kaygıları vardı. Ama genel olarak ev içindeyiz, işte kendine dikkat et, ailemizle birlikteyiz, hani iyiyiz. Çok hani korkunç, işte belki de duyan arkadaşlarımdan duydum, çok korkuyorum, çok kaygılanıyorum, nasıl olacak şeylerini çok duymadım açıkçası. Başka bir grup sağır arkadaşlarım. Bunlar daha akademisyen, daha hani ya e, Türk işaretliliği, Alman işaretliliği dersi verenler <gülüyor> grubu. E, bunlarla da başlarda bizim iletişimimiz şey üzerindendi. Şimdi biz nasıl ders vereceğiz? Hani hangi platformları kullanalım? E, sağırlara ders verdiğimiz zaman bu platformların hangi araçlarından nasıl kullanabiliriz? Biz bunları böyle... Çok böyle Bir iki hafta bayağı bir konuştuk. Hani neler kullanalım. Özellikle Türkiye'de aslında bu araçlar Avrupa'dan belki daha da önce konuşulmaya, yazılmaya başlandığı için biraz Türk platformlarını falan araştırdık. İşte bir takım araçlardan bahsettik falan. Ve şu anda mesela bu akademisyen grubu dediğim arkadaşlarla ben çok fazla konuşamıyorum. Hani ne video üzerinden, ne WhatsApp üzerinden. Çünkü yani çok çok yoğunlar ve hani evdeler dışarı bile biz dışarı çıkabiliyoruz ee, ve dışarı bile belki haftada bir iki kere çıkabiliyorlar hani yoğunluktan dolayı çünkü hani gerçekten bir dönüşüm geçirdik hepimiz yani ne kadar görsel platformları onlar da bizler de çok fazla kullan, kullanıyor olmamıza rağmen hani bir derse adaptasyonu bunun en verimli şekilde nasıl yapılır bunun değerlendirmesi nasıl yapılır bütün bunları tabi ayarlamak haliyle haftada mesela 4-5 belki daha fazla ders verince çok daha yoğun olabiliyor ve dolayısıyla bir takım akademisyenler grubu daha çok evde daha çok işte böyle ders hazırlamakla meşgul diğer grup dediğim gibi birazcık daha böyle yemek tarifleri paylaşma birazcık daha böyle hadi işte birbirimizi eğlendirelim işte şöyle oldu böyle oldu hani birazcık daha böyle e, hobi ağırlıklı e, iletişim görüyorum ben oradan yani benim gözlem gözlemin buradan böyle <gülüyor> Bir yandan aslında şimdi soracağım soruyu da yanıtlamış oldun. Sosyal mesafe ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Biz bu kavramı çokça sorguluyoruz. Konuklarımıza bu kavramdan ne anladıklarını da sorduk hep. Sana da bunu sardesiz toplu çerçevesinde sormak istiyorum yine. Fiziksel mesafe azaldı ama sosyalleşmemizin önü kesilmedi deniyor genellikle. Hatta daha seyrek haberleştiğim insanlarla daha çok hal hatır sorur haberleşir oldum da deniyor. Görüntülü konuşmalar malum hiç olmadığı kadar yoğun. Hatta bayramında yeni geride bıraktık. Bayramda giyinip süslenip görüntülü arama beklemek diye bir şey çıktı aile büyüklerimizin de özellikle e, meraklısı diyeceğim ilgilisi oldukları bir şey. Sağdiller sizler arasında da tabii işaret dil e, yani dilsiz de, dedim yine sağırlar arasında dili kullanma metodu olarak bu görüntülü konuşmanın e, etkisini analiz eder misin? Ne düşünüyorsun? Hı. Şöyle eee em... Zaten karantinadan önce de e, bu sosyal medya olsun, görsel araçları çok fazla kullanan bir topluluktu ve biz de kendi aramızdaki iletişimi daha çok işte Skype üzerinden olsun, FaceTime olsun, hani Zoom daha yeni yeni popüler olmaya başladı. Yani bu tool'ları zaten e, kullanan e, bir topluluk. Mesela ben ilk akıllı telefonumu hatta <gülüyor> sağlarla iletişim daha rahat iletişim kurmak için. Ciddi e, misin? Gerçekten çok güzel. Ki, çok karşıydım şey akıllı telefonları akıl telefon benden akıllı olmamalı gibi bir motor vardı çok uzun bir süre <gülüyor> Evet çünkü hani görüntülü arama yaptığın zaman hatta belli telefon markasını almıştım Onda daha iyi oluyor çünkü görüntü görüntülü arama o zaman internet mobil internet kullanımı çok yoğun değildi o yüzden hani görüntülü arayarak iletişim kuruyorduk yani mesela onu ver, örnek verebilirim <gülüyor> Dolayısıyla e, hani şeyin istatistiğini tabii benim vermem çok zor. Daha mı çok kullanıyorlar? Bunu mutlaka hani ekran ekran kullanım süreleri vesaire ile aslında e, bu bilgiyi elde etmek çok kolay şimdi. Yani o konuda ben yorum yapamayacağım ama hani görünürlüklerinin arttığını söyleyebilirim. Belki bu noktadan birazcık e, ilerleyebilirim. Şöyle ki e, örneğin e, Amerikan işaret dili konusunda e, bir e, noktaya... <gülüyor> şey değinmek istiyorum. Bu em, öğretim, özellikle ilkokul öğrencilerine ve genel olarak dil öğretimi, Amerikan işaretleri öğretimi em, kaynakları bir platformda toplanmaya başlandı. Mesela bu çok sevindirici bir şey. Onun dışında em, e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, mesela çevirmenler, e, işaretleri çevirmenleri, e, Instagram'da çok fazla canlı yayın yapmaya başladılar. ...belki görmüşsündür sen de... ...hem sağlarla hem işitenlerle... ...hani zaman zaman bu GEYE de dönebiliyor... ...ama hani bunun görünürlüğü... ...hani arkadaşın arkadaşı da görüyor... ...bir takım meseleler de konuşuluyor... ...geyik arasında bile olsa... ...böyle bir görünürlük var... ...bunun daha ileri şeysi... ...mesela TRT'de işaret dili... Çevirmen, ...çevirmeni her akşam... ...çıkıyor diye biliyorum... hani ...o da bizim... Ana çok... haberlerde çıkıyor... Aynen öyle ve bütün bu süreci aslında... İyi bir ter çevirmen bu arada. Hani bilinen bir çevirmen ve sanırım daimi de bir kadro aldı orada. Dolayısıyla hani bütün bu haberlerin doğrudan iletiliyor olması her ne kadar ekran birazcık küçük olsa da hani o konuda <gülüyor> birazcık daha ilerlememiz gerekiyor. yok. Dürbünle böyle... bakmaları gerekiyor değil mi? Ekranın sağ öyle. alt köşesinde. Onu çok eleştiriyorlar hala çünkü hani bir parça daha büyütülse iyi olur hani yani bu insanlar <gülüyor> bu ekranda ne görecekler küçücük ekranda. E haberlerde işaretli tercüman tercümanları görünmeye başladı. Özellikle mesela Almanya perspektifinden baktığımız zaman ilk başlarda burada bir böyle bir kriz yönetimi şeyi yaşandı. Ne yapacağız, ne yapacağız? Bütün şey eyaletler teker teker çıkıp böyle kararlarını bildirmeye başladılar ve en iyi başlarda bir çevirmensiz çıkıyorlardı. Anında böyle bir iki gün sonra eleştiriler geldi tabii ki. Çevirmeni direkt şeyin yanına koydular, o hani kim açıklama yapıyorsa. Ve o görünürlük o kadar arttı ki, o farkındalık, o şey, bilginin iletişim, hani doğrudan bilgi almaya başladılar. Dolayısıyla görünürlük açısından ben hani çok büyük bir kademe şey, bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum bu birkaç ay içerisinde. Onun dışında şey bu, EBA'da galiba şey, Türkiye'de uzaktan eğitim, TV kanalı Türk İşaret Dili üzerine Türk İşaret Dili'nin öğretimiyle ilgili bir program başlattı bir arkadaşımız hatta o, o yatan Yeri adını da söyleyeyim ee, şey Ankara'dan bir çevirmen arkadaşımız o da çok sevindirici. hem uygulamalı e, yapıyorlar <gülüyor> hem ücretsiz hem eri, erişilebilir e, bu çok güzel bir gelişme gerçekten onun dışında şeyi de gördüm yani e, bu şey <gülüyor> e, genç ve çocuk psikiyatrist derneğinin desteklediği bir proje var şey masal pandemisi projesi İşte bu sağlık çalışanlarını belki duymuşsundur veya görmüşsündür yani YouTube'da bayağı bir videoları dolaştı bu sağlık çalışanlarının evde kalan çocuklarına yönelik Aslında işte ünlü olan kişiler ya yani her zaman ünlü değil birçok kişi masal okudu Dolayısıyla hem kayda da geçen bir şey hani ben zaten masal delisi bir insanım ve bu masalların bir tanesinde mesela böyle bayağı ekranın yarıya bölünerek işaret dili kullanıldığını gördüm. Yani bu beni çok sevindirdi mesela. Onun dışında geçen hafta bir arkadaşımızın Türksel'de destekli bir videosu yayınlandı. O da çok erişilebilir bir video işte şey alt yazılı. E, işaret dilinde anlatıyor ama bir taraftan e, sesle betimleme de var. Yani böyle bir şeyin Türkiye'de e, gördüm ya artık gözüm açık gitmez. Bu e, gözler bunları da gördüm. Evet. Elvan e, arkadaşımız. Yani baba en kesin tanıyor. Belki sen de tanıyorsun. E, yani bu şekilde işaret dilinin aslında e, görünülebilirliğinin artmasını e, ben gözlemledim. Sosyal medyada özellikle onu söyleyeyim. Televizyonda da öyle. Ee, bu şekilde bir belki hani e, karantina dönemine, döneminin ya, faydası diyeyim. Umarım gerisi de gelir. Ee, bu farkındalığın artması, işte insanların e, işaret dili öğrenmek istemesi. Mesela e, iki tane platformdan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi dilim işaretçi. Bu şey sağır bireylerin, sağır eğitmenlerin tamamen e, kurdukları bir platform. Aslında Ankara kaynaklı, kaynaklı konuşamıyorum. <gülüyor> Ankara'da başlattıkları bir oluşum ve aslında bunu yüz yüze de yapmayı planlıyorlardı. Gerçi online dersleri de yapmak istediklerini biliyorum. Fakat işte pandemi başlayınca açamadılar yerlerini. Bu sefer tamamen onlinea geçtiler ve çok talep gördüklerini biliyorum. Hani sağlık bireylerden bu dili öğrenme talebi insanlardan bu talebin gelmesi çok çok sevindirici. Onun dışında bir şey daha not almıştım. Ben bu kalemun diye bir oluşum var. Bu da Dem Derneği'nin desteklediği bir platform. Burada da hani bir sürü görsel malzeme ile öğretiliyor. Evet, yani ben konuştukça Çok ne? güzel ya, bu masal projesi özellikle beni çok etkiledi Derya. Yani neden biliyor musun? Babaannem çocukken anne babası işiten kişiler. Kendisi sağır, daha sonra enerjit geçirerek beyninde yüksek ateşten dolayı sonradan sağır olan bir kişi. Ve... Dünyayı anlandırmayı bırak, nesnelerin adlarını bilmek noktasında bile eksik kaldığı için hele ona masal anlatacak bir şey olsaydı, şimdiki çocuklar sarı çocukların erişebildiği gibi çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Hayal dünyaları çok daha iyi gelişirdi diye düşünüyorum. Bayağı etkili. Bir de ben anekdot söyleyeceğim. Bu akıllı telefonlar çıktın çıkmadan önce babaannemin yine cep telefonu vardı. Biz onunla SMS'leşiyoruz şimdi babaannemi ben çok hızlı yazıyorum o zor cevap veriyor ve yazı dili işaret dilinden başka bir şey yani o, o gazete falan okuyan bir kadın gerçekten okuyan kadın yazı diline aşina ama e, onu tüketmekle, onu yeniden üretmek farklı şeyler ya, yeniden üretirken SMS üzerinden biraz zorlanıyor ama sonra görüntülü aramaya geçti ve bu görüntülü aramada ben işaret diliyle verirken zorlanmaya başladı karşısında yani bu bence İlk başta dediğim o hani işiten kişilerin arasında belki onlar engelli kalıyor ama onların dünyasında ben Anadolu Sağırlar Derneği'ne gittiğimde ben on arasında engelli kalıyordum bir yandan da. bundan not düşmek istedim. Evet kesinlikle yani o, o zaten şu anda çok çok konuşulan bir şey. Elvan'ın da aslında o videoyu izlemediysen aslında Eylem senin de izlemeni tavsiye ederim. Hatta size linki de yollarım. Elvan Özparlak tam yürek bayağı bir şey konuşuldu konuşuldu hatta şey Alman işaret dili çevresi de yapıldı hemen ertesi günü buradan bir arkadaşımız Alman işaret dili çevresinde yaptı dolayısıyla buradaki sağlar da aslında o <gülüyor> izleme fırsatı buldular yani orada da Elvan'ın da dediği hani ben derdimi anlatmak için uğraşıyorum yazıyorum işareti kullanıyorum size size ulaşmak için uğraşıyorum hani siz beni anlayamıyorsanız Demek ki biraz da engelsiz de değil mi? Yani bunu da bir konuşalım, bunun da farkına varalım. Tam da o senin dediğin nokta aslında. O perspektif alma, işte bunun üzerine düşünme, nasıl hani bu engeli beraber kaldırabiliriz? Bu farklılığın aslında biraz daha görünebilir olması. Çünkü hani sağır olan bireylerin toplumda aslında görünürlüğü çok fazla değil. Yani şey, bir engelleri, mesela işaret, şey, eşitme engelli dendiği zaman böyle bir engel, ...şeyisi konuyor ama hani görünürde o engel yok aslında, biz onu görmüyoruz hani. hani Dolayısıyla bunların bu dönemde özellikle dillendirilmesi, konuşulması çok önemli. Ve senin de dediğinle bağlantılı olaraktan. Ben şu masalla ilgili çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü tam da dün bir tane video seyrettim. <gülüyor> Bir masal kitabı yapmışlar Almanlar <gülüyor> sanırım çeviri değil Almanya'da yapıldı bu daha yeni yapıldı ve adı da Blight King Monster şey içeride kal canavarı diye bir şey hani sen alma diye bir kız var küçük bir kız işte dışarı çıkmaya çalışıyor işte bu canavar onun dışarı çıkmaması için işte ayaklarını ellerine yapışıyor sonra içeride Kalk, işte hayal kuralım, bilmem ne falan filan. Böyle tam da bir, o pandemik süreci, evdeki süreci bir canavarın gözünden, bir çocuğun gözünden anlatan bir kitap. Aslında o kitabı edinmeyi çok istiyorum. Umarım edinebilirim. Ama bunun videosunu yapmışlar ve videoyu e, Alman işaret dinle çevirmişler. Ve o kadar güzel çevirmişler ki Zeynep, onu da size göndereyim şeyini. Beş kere falan seyrettim. O kadar e, yani zevkle seyrettim ki. Hani dedim keşke... Türkiye'de de bu arada bu tarz şeyler yapılmaya başlandı. Hani yavaş yavaş yapılıyor. Hani keşke diyorum tabii hani benim dediğim şey bir masalda bir çeviri vardı sadece ve hani o çevirinin kalitesini şimdi konuşmak istemiyorum. Hani daha bizim alınacak yolumuz var. Ya yani mesela onu babaanneye göstersem belki der ki Zeynep <gülüyor> yani bazı şeyleri de Evet beğenmiyorlar <gülüyor> haklarıdır beğenmemek değil mi bu bana bir şey ifade etmiyor diyor ama yani bunun bir tane var en, da, en azından umut olmuş, olması şey demek Umut demek yani bu görünür görüldü Hani bunu daha iyisi yapılabilir demek Dolayısıyla hani Almanya'da böyle bir şey yapılabiliyor hani Türkiye'de neden yapılmasın? Vesile olsun, konuşalım. Yani bir gün tabii işaretli podcastta da konuşalım ki daha çok insana ulaşsın ve buna girişimde bulunmak isteyenlere de evet vesile olsun diyeyim. Biraz aslında ya buradan da pandemiye geçmek istiyorum. Bu anlatıl masal, Almanya'daki bu masal kitabından da yola çıkaraktan sen şu anda zaten Almanya'da yaşıyorsun hali hazırda. Almanya'nın pandemiyi, böyle idare ve yönetme şekli dünyada çok konuşuldu, çok da örnek gösterildi. Belki bir noktada sende de şanslılardan bir tanesin abi, bu pandemiyi burada karşılayarak da. Daha e, sığırlardan biraz da sana şahsi yaşantına, e, pandemiyle ve bu süreçle kurduğun ilişkiye gelmek istiyorum. Pek çokumuz böyle kaygı, üretkenlik ya da ortaya bir şey çıkartma ya da hani verimli olma şeyine girdik. Her Herkes farklı karşıladı bu dönemi. Biraz sen aslında e, bu pandemiyi nasıl karşıladın? E, pandemik bir kişiliğin oluştu mu? E, normal pandemi öncesindekinden farklı neler var hayatında? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Hı hı, tabii. Yani dediğin gibi ben de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bize en azından evet Frankfurt'a yakınım şu anda. Frankfurt Egece Üniversitesi'nde çalışıyorum. Onu da söylemiştim. Yani en azından bu eyalette çok sıkı... E, e, yani ...sokağa çıkma iznimiz her zaman vardı. Bir ara birazcık sıkılaştırdılar onu. E, dolayısıyla böyle bir eve kapanma... ...evin içinde hapis olma durumu biz yaşamadık. Yani ben şöyle bir şey yaşadım. Ben çok uzun zamandır galiba 3 ay belki oldu. Insan, insanlarla temasa geç, geçmedim. Hani biraz Frankfurt'un dışındayım da. Dolayısıyla çalıştığım... E, Çalışma arkadaşlarımla da böyle yüz yüze görüşme fırsatım hiç olmadı ve biraz böyle yalnızlığı yaşadım açıkçası bu dönemde. Hani insan te temasını, insana değmeyi, insanla konuşmayı, insanla yüz yüze gelmeyi çok özledim. Yani tabii ki hani markete gittiğimde veya da hani parkta yürüyüş yaptığımda insan görüyorum ama hani bir insana temas etmek gibi değil asla. Mesela başlarda belki bir iki hafta böyle odam ...bayağı kaydı yani çok net söyleyeyim. Hem Türkiye'den dolayı kaydı biraz. Hani orada ondan dolayı... ...çünkü ailem orada, arkadaşlarım orada. Ee, okuyamadım, e, odaklanamadım. Yani izleyemedim. Öyle söyleyeyim. Ee, bu böyle bir, bir iki hafta kadar, bir buçuk hafta kadar belki geçti. Sürekli telefonla arama, sürekli iyi misin, iyi misin? Ve iyi misin dendikçe daha da kötü hissetmem. Yani hani çok korkunç felaket. Hani öyle bir şeydi biraz hani Almanya bu süreçte biraz daha böyle biz tartışalım bakalım yani bizi şöyle hazırladılar açıkçası Almanya şeyinden bahsedince üniversiteye daha gidebiliyor olduğumuz dönemde de hani hocalar olsun genel hani dışarıda duyduklarımız şey geliyor bir iki haftaya gelir zaman meselesi dendi yani bizi hep hazırladılar hiç kimse böyle ya gelmeyecek telaşlanmayın demedi gelecek ve %80'imiz Türkiye'deki 20'den... gibi değil mi? Türkiye'de çünkü bize bulaşmıyor e, ya yani. bir de onlar <gülüyor> Türkiye'yi izliyor falan bizi bulaşmıyormuş falan yani Türkiye'ni orada deseydin Almanya dayım ama ben de Türkiye'ni var ya ben işte yarı yarı Rus olduğum için hani dedim doğru ben... sen Moskova'da olmuşsun değil mi evet. hani hani Türkiye'de Türk genlerinden geçmezse bile belki Rus genlerinden geçerdi biraz Almanlık yaptım yani hani dolayısıyla Burada ben hani başlarda bu kadar telaşlanmadım. Çünkü biz açık açık şöyle böyleyken böyle dendi yani. Bürologlar çıkıp konuştular. Böyle bir, bir yani yavaş yavaş belki hazırlandık biz buna. Ama işte o Türkiye'nin o birdenbire hani bu kadar e, hani yükselmesi beni çok yükseltti açıkçası. E, dolayısıyla o süreçte dediğim gibi ben e, pek odaklanamadım. Sürekli e, telefonla konuştum, ettim falan filan. Uyuyamadım, yemedim düzgün. E, ve hani yalnız olacağım çok uzun bir süre şeysi beni çok tedirgin etti açıkçası. Yani o, o kafadan nasıl çıkabilirim onu bilemedim. Hani acaba bir um, uzmanımı da, danışsam nasıl olacak bütün bu o, olaylar gibi bir şeyin içine girdim. Fakat daha sonra hani e, açıkçası iş güçte işin içine girince hani bilimsel koordinatörlük yapıyorum ben Frankfurt Üniversitesi'nde. Bir takım organizasyonel işler, sorumlu olduğum doktora öğrencileri vardı. Onların desteğe ihtiyacı vardı. Birbirimize deste, destek destek vermeye ihtiyacımız vardı. Bir şekilde normalize oldu belki. Ya da normalize ettik. Ya da normalize etmeye çalıştık. Yani bu koşullara adapte olmaya çalıştık. Yani pandemik kişilik olaraktan ben hani şeyden belki bahsedebilirim. Biraz daha okumak istediğim şeyleri en azından, ya çok fazla şu anda ona zaman ayıramıyor olsam da okumaya başladım. Onun dışında edebiyat mezunu olduğumu söylemiştim. Eskiden de böyle karaladığım bir şeyler vardı. Şu an böyle bir yazıya verdim kendimi. Yani çok şiirsel şeyler yazmaya başladım Böyle mırıldandıklarım, söyleyemediklerim falan bunlar böyle bir ortaya çıktı. Yani dil üzerine biraz düşünmeye başladım. Hani daha önce teorik dilbilim yaptım, biraz nöro dilbilim yaptım, bir parça derlemle uğraştım ama mesela sosyal dilbilim yapmayı hiç düşünmemiştim daha önce. Bu süreçte onu düşündüm. Arkadaşlarımla sağar arkadaşlar da var bunun içinde. Hani bir takım proje fikirleri ürettik. Yani umarım onları da yakın zamanda hayata geçirebiliriz. Onun dışında belki pandemi kişiliğim bir parçası olarak biraz böyle şey, daha sağlıklı beslenmeye basınıyorum, daha hani, vejeteryan olma yolunda ilerlediğimi söyleyebilirim. Hani öyle bir e, şeye dönüştürdü beni. E, biraz böyle psikoloji, insan psikolojisine ilgi duyduğumu aslında fark ettim. Ve bunun üzerine mesela Rolomey'in kitaplarını falan bir parça okumaya başladım. Ve galiba hani bu devam da edecek. Biraz böyle kendimi de deşmeye başladım. Belki zaman bulduğumdan daha çok hani yürümeye, biraz daha yürürken düşünmeye ve böyle kendimle zaten çok konuşan bir insanım. Ya yani baya hani monolog da değil, diyalog yani. Böyle üçlü falan konuşuyoruz. Yürürken acaba kaç gölgen var? İlk başlarda böyle bir ay falan ben gece çıkıyordum dışarı. Gündüz hani çok çıkmıyordum. Dolayısıyla böyle kaç gölgesi olur bir insanın diye saymaya başladım. Gölgelerimle konuşuyorum falan deli şeyler yani böyle podcast dinleyip kahkaha atmalar. Bütün park beni dinliyor. Parkta zaten kimse yok falan. Yani aslında buna birazcık da devam da ediyorum. Yani dışarıda da kendi kendime konuşuyorum yani. Ama bir taraftan da şey de oldu yani mesela haberleri Almanca dinlemeye başladım. Daha önce böyle Almanca ile çok garip bir ilişkim vardı. Belki Zeynep de bilir hani Almanya'da ...Almanca öğrenmek birazcık sıkıntılı olabiliyor... ...çok e, mükemmeliyetçi olduklarından dolayı... <gülüyor> ...sevgili toplumumuz... E, bilmiyorum bir, ...bir şekilde ben hani anlıyorum, okuyorum arada ama... ...böyle çok da sevmiyorum konuşmayı e, modundaydım... ...yani şu an biraz daha böyle... E, ...daha rahat yapmaya başladım... Yani ...cesaret edemediğim şeyleri cesaret etmeye... ...galiba başladım... ...hani bu dil konusunda olsun... ...bir takım fikir e, üretme konularında olsun farklı yollardan aynı noktaya gitme olsun böyle bir perspektifim açıldı belki diyebilirim dolayısıyla hani yazıya da biraz sardığımdan bir şeyleri belki yazıda da daha rahat ifade ettiğimden hani ayrıca da şey dediğim gibi kendi grubumla da konuştuğumda şeyi fark ettim daha önce bizim birbirimize söyleyemediğimiz bir sürü şey vardı ve bunları böyle daha rahat konuşmaya başladık birbirimizden daha rahat yardım istemeye başladık. Yani bütün bunlar, bütün bu iletişimin bu kadar açılması beni de e, biraz dönüştürdü diyebilirim ben. E, iyi yönde e, belki de. Hakikaten şey çok ilginç. hepimizin pandemi sürecinde kendimizle kurduğumuz ilişki, işimizle kurduğumuz ve hayatla kurduğumuz ilişki farklılık gösteriyor. Sen de çok akademinin içinde bir insan olarak okumayla, üretmeyle, düşünmeyle kurduğun ilişki hani başlarda sekteye uğrasa da sonra başka bir forma girmiş anladığım kadarıyla. Buradan aslında şeyi de merak ediyorum. Bu dönemde birkaç hem içinde bulunduğun grupla hem de kendinle olan e, ilişkini ve hani şeylerini fark ettiğini ve belli başlı davranış değişikliklerini gösterdiğini söyledin ama bu yeni normale çünkü normali, eski normali özlüyoruz ve yeni bir normal hani artık normale geçelim diye konuşuyoruz ama bu süreçten sonra hayatında pandemide öğrendiğin ve sana kalmasını istediğin şeyler var mı? Bazılarımız için bu bir duygu olabiliyor ya da kendiyle baş başa kalmanın keyfine varmak ve bunu devam ettirmek gibi olabiliyor. Sende bu tür şeyler oldu mu? Yani şöyle e biraz kişisel alan şey e, oluşturma birazcık böyle bu şey davranış şeyde e, söyleyeceğim onu psikosomatikçiler galiba evet böyle bir yani kendinizi bir başkasından birazcık bir mesafe koymak istediğiniz zaman biriyle bunu böyle fiziksel olarak ellerinizle o mesafeyi bir belirleyin önce ondan sonra onu görselleştirmeniz daha kolay oluyor falan diyorlar yani bir parça ben e, bu tarz sınırları da belirlemem gerektiğini ve bunu yavaş yavaş belirlemeye başladığımı da gördüm ve bunu aslında sürdürmek istiyorum. Yani en basitinden bu ekran ile olan belki ilişkim, hani hepimiz için öyle, ekranın içinde yaşıyor gibiyiz. Fakat hani belki dördüncü kere oluyor bana bu hafta, bütün bu pandemi süresi boyunca dördüncü kere, şey, gözlerim akmaya başlıyor, acımaya başlıyor, böyle kanlanıyor falan, artık hiçbir şey okuyamıyorum. Dolayısıyla yani bir takım işaretler geliyor. Hani ekran süresini belli bir seviyede tutmam gerektiğine dair. Ya da mesela iş, evet Frankfurt'un da işi oluyor. İşte dediğim gibi online ders de veriyorum. Onun da işi oluyor. Kendi projelerim de oluyor. Dolayısıyla 24 saat aslında çalışabilirim. Yani daha da fazla çalışabilirim. Ama bir yerde aslında yani buna bir şey koymak, sınır koymak. Yani hani ev işlerinin Şeyi mesela evde tek başımayım ve dolayısıyla birazcık böyle kasabamsı köymüşü bir yerde yaşıyorum burada. Ve hani e, belki Türkiye'de e, aslında e, yani olağan bir şekilde belki bir apartman görevlisinin yaptığı işleri aslında biz kendimiz yapmak durumundayız ve e, evde herkesin bir görevi oluyor. Dolayısıyla hani bu işlere de... Frankfurt'a gidip gelirken birazcık onları kaytarabiliyordum. Hani böyle geç geliyordum falan filan. Ama şu anda kaytaramıyorum. Dolayısıyla hani günü bir şekilde daha iyi planlamak hani e, bunu biraz biraz yapmaya başladım ve bunun sürdürülebilir o, olmasını diliyorum açıkçası. Yani belki böyle bir şeyin kalmasını isteyebilirim. Onun dışında hani bir parça meditasyon yapmaya da başladım. Hani böyle bir birazcık böyle Dediğim gibi çok uzun bir süredir yalnız, yalnızım ve e, bu görselleştirme hani kendinle kal, kalıyorsun ama bir taraftan da böyle bir anıların canlanması hani e, belki ileriye doğru planların yapılıp... onların e, canlandırılması şeyini çok seviyorum mesela kendim bir 10 dakika, 15 dakika bu şekilde e, yalnız e, kalmaya çalışıyorum zaten yalnızım ama o başka bir yalnızlık, o daha böyle umut dolu bir yalnızlık oluyor. Ee, onu yapmaya başladım ve o, o şey, o dakikalarımı da çok seviyorum ve onların hakikaten günü bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü daha önce böyle şey gibi, ya neyse bunu da bir bitireyim de, şu, şu da bir bitsin de. Hani bu To Do, işte yapılacaklar listesi hiçbir zaman bitmiyor ve ona birazcık hani sınır koymak, e, koymaya başlamak e, çok önemli. Bunu belki de kafamdan ketti yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Bu süreçte ve bunun devam etmesini istiyorum açıkçası. Çok teşekkürler Dayatim bunları bizimle paylaştığın için. <Gülüyor>